1451 numaralı konu, Ubeydullah bin Adi'nin hadis dinlemek üzere Hazreti Ali'ye gitmesi, Ubeydullah bin Adi şöyle anlatıyor, Bir gün Hazreti Ali'nin bir hadis naklettiğini işittim, bunun üzerine ben bu hadisi kendisinden dinlemeden vefat eder de başkasından da dinleyemem korkusuyla deveme bindiğim gibi o sırada Irak'ta bulunan Hazreti Ali'nin yanına gittim.